14. sözün zeyli. Bismillahirrahmanirrahim. İza zulziletil ardu zilzaliha ve ahrajatil ardu atqalaha ve qala lil insani ma laha. Yevme idin Ne zaman ki yer müthiş bir sarsıntıyla sarsılır ve yer yüzü bütün ağırlıklarını dışarı çıkarır ve insan ne oluyor buna der? O gün yeryüzü üzerinde herkesin ne iş yaptığını haber verir. Çünkü Rabbin ona konuşmasını emretmiştir. Şu sure katiyen ifade ediyor ki, küre-i hareket ve zelzelesinde vahiy ve ilhama masal olarak emir tahtında depreniyor. Bazen de tutuluyor. Manevi ve ehemmiyetli bir canipten şimdiki zelzele münasebetiyle 6-7 cüz'i suale karşı yine manevi ihtar yardımıyla cevapları kalbe geldi. Tafsilen yazmak kaç defa niyet ettimse de izin verilmedi. Yalnız icmalen kısacık yazılacak. Birinci sual. Bu büyük zelzelenin maddi musibetinden daha elim, manevi bir musibeti olarak şu zelzelenin devamından gelen korku ve meyusiyet ekser halkın ekser memlekette gece istirahatını selbederek dehşetli bir azap vermesi nedendir? Yine manevi cevap. Şöyle denildi ki ramazan içerisindeki teravih vaktinde kemal-i sururla sarhoşçasına gayet heveskârâne şarkıları ve bazen kızların sesleriyle radyo ağzıyla bu mübarek merkez İslamiyet'in her köşesinde cazibe darana işittirilmesi bu korku azabını netice verdi. İkinci sual Niçin yavurların memleketlerinde bu semavi tukat başlarına gelmiyor? Bu bir çağrı Müslümanlara iniyor. El cevap, Büyük hatalar ve cinayetler tehirle büyük merkezlerde ve küçücük cinayetler tacille küçük merkezlerde verildiği gibi mühim bir hikmete binaen ehli er küfrün cinayetlerinin kısmı azamı mahkemeyi kübraya haşre tehir edilerek el er imanın hataları kısmen bu dünyada cezası verilir. Hem hus gibi olanlar mensuh ve tahrif edilmiş bir dini terk etmekle hak ve ebedi ve kabilmez olmayan bir dine ihanet etmek derecesinde hayratullah'a dokunmadığından zemin şimdilik onları bırakıp bunlara hiddet ediyor. 3. sual. bazı eşhasın hatasından gelen bu musibet bir derece memlekette umumi şekle girmesinin sebebi nedir? El cevap Umumi musibet, ekseriyetin hatasından ileri gelmesi cihetiyle, ekser nasın o zalim eşhasın harekatına fiilen veya iltizamen veya iltihakan taraftar olmasıyla manen iştirak eder, musibete ammeye sebebiyet verir. Dördüncü sual, madem bu zelzele musibeti hataların neticesi ve kefaret-i zunuttur, masumların ve hatasızların o musibet içinde yanması nedendir? Adaletullah nasıl müsaade eder? Yine manevi canipten el cevap. Bu mesele Sırrı kadere taalluk ettiği için Risale-i kadere havale edip yalnız burada bu kadar denildi. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُسِيبَنَّ الَّذ۪ينَ minkum مِنْكُمْ Yani bir bela, bir musibetten çekininiz ki geldiği vakit yalnız zalimlere mahsus kalmayıp mahsumları da yakar. Şu ayetin sırrı şudur ki bu dünya bir meydan-ı tecrübe ve imtihandır ve dar teklif ve mücahededir. İmtihan ve teklif iktiza ederler ki hakikatler perdeli kalıp ta müsabaka ve mücahede ile Ebu Bekirler âlâ illiğine çıksınlar ve Ebu Cehiller esnel-i girsinler. Eğer masumlar böyle musibetlerde sağlam kalsaydılar Ebu Cehiller aynen Ebu Bekirler gibi teslim olup mücahede ile manevi terakki kapısı kapanacaktı ve sır teklif bozulacaktı. Madem mazlum zanim ile beraber musibete düşmek hikmeti ilahice lazım geliyor. Acaba o bir çare mazlumların rahmet ve adaletten hisseleri nedir? Bu suale karşı cevaben denildi ki o musibetteki gazap ve hiddet içinde onlara bir rahmet çilvesi var. Çünkü o masumların fani malları onların hakkında sadaka olup baki bir mal hükmüne geçtiği gibi fani hayatları dahi bir baki hayatı kazandıracak derecede bir nevi şahadet hükmünde olarak nispeten az ve muhakkak bir meşakkat ve azaptan büyük ve daimi bir kazancı kazandıran bu zevzele onlar hakkında aynı gazap içinde bir rahmettir. Beşinci sual, adil ve rahim, kadir ve hakim neden hususi hatalara hususi ceza vermeyip koca bir unsuru musallat eder? Bu hal cemal-i rahmetine ve şumul-i kudretine nasıl muvafık düşer? El cevap, kadir-i zülcelal her bir unsura çok vazifeler vermiş ve her bir vazifede çok neticeler verdiriyor. Bir unsurun bir tek vazifesinde bir tek neticesi çirkin, beşer ve musibet olsa da, sair güzel neticeler bu neticeyi de güzel hükmüne getirir. Eğer bu tek çirkin netice vücuda gelmemek için insana karşı şiddete gelmiş o unsur o vazifeden men edilse, o vakit o güzel neticeler adedince hayırlar terk edilir. Ve lüzumlu bir hayırı yapmamak şer olması ahiziyetiyle o hayırlar adedince şerler yapılır ta bir tek şer gelmesin gibi. Gayet çirkin ve filafi hikmet ve hilaf hakikat ve kusurdur. Kudret ve hikmet ve hakikat kusurdan münezzehtirler. Madem bir kısım hatalar unsurları ve arzı hiddete getirecek derecede bir şumulli isyandır. Ve çok mahlukatın hukukuna bir tahkirli tecavüzdür. Elbette o cinayetin fevkalade çirkinliğini göstermek için koca bir unsura külli vazifesi içinde onları terbiye et diye emir verilmesi aynı hikmettir ve adalettir ve bunlara aynı rahmettir. Altıncı sual. Zelzele küre-i arzun içinde inkılabat-ı madeniyenin neticesi olduğunu el-i gaflet edip adeta tesadüfi ve tabii ve maksatsız bir hadise nazarıyla bakarlar. Bu hadisenin manevi esbabını ve neticelerini görmüyorlar. Ta ki intibaha gelsinler. Bunların istinad ettiği maddenin bir hakikatı var mıdır? El cevap, dalaletten başka hiçbir hakikati yoktur. Çünkü her sene elli milyondan ziyade münakkaş, multazam gömlekleri giyen ve değiştiren küre arzun üstünde binler elma'ın bir tek mevi olan, mesela sinek taifasından, hatsız efradından bir tek ferdin, yüzer azasından bir tek uzvu olan kanadının kaft ve irade ve meşiyet ve hikmet cilvesine mezhariyeti, ve ona lakayt kalmaması ve başı boş bırakmaması gösteriyor ki, değil hadsizli şuurun ve anası ve melçiyi ve hamisi olan, koca küreye arzun, ehemmiyeti efal ve ahvali, belki hiçbir şey cüci olsun, külli olsun, irade ve ihtiyar ve kast-ı ilahi haricinde olmaz. Fakat Kadir-i Mutlak, hikmetinin müttezasıyla, zahir esbabı tasarrufatına perde ediyor. Zelzeleyi irade ettiği vakit bazen de bir madeni harekete emredip ateşlendiriyor. Haydi, madeni inkılabat dahi olsa yine emir ve hikmeti ilahi ile olur, başka olamaz. Mesela bir adam bir tüfekle birisini vurdu. Vuran adama hiç bakılmasa, yalnız fişekteki barutun ateş alması noktasına hasr nazar edip, bir çare maktulün büsbütün hukukunu zayi etmek ne derece velahat ve divaneliktir? Aynen öyle de kadir Celal'in sahar bir memuru, belki bir gemisi, bir tayyaresi olan küre arzın içinde bulunan ve hikmet ve irade ile ibdihar edilen bir bombayı, ehli gaflet ve tuyanı uyandırmak için ateşlendir diye olan emri Rabbani'yi unutmak ve tabiata sapmak hamakatın en eşneğidir. Altıncı sualin tetinmesi ve haşiyesi, ehli dalalet ve ilhat, mesleklerini muhafaza, ve ehl imanın intibahlarına mukabele ve mümanaat etmek için o derece garip bir temercüt ve acık bir hamakat gösteriyorlar ki insanı insaniyetten pişman eder. Mesela bu ahirde, beşerin bir derece umumiyet şeklini alan zulümlü, zulümatlı isyanında, kainat ve anasır-ı ve harika arz ve semavat dahi değil hususi bir rububiyet, belki bütün kainatın, bütün alemlerin Rabbi, ve hakimi haysiyetiyle, külli ve geniş bir tecelliyle, kainatın heyet mecmuasında ve rububiyetin daire-i külliyasında nevi insanı uyandırmak ve dehşetli tuyanından vazgeçirmek ve tanımak istemedikleri kainat sultanını tanıttırmak için emsalsiz, kesilmeyen bir su, hava ve elektrikten zelzeleyi, fırtınayı ve harbi umumi gibi umumi ve dehşetli afatı nevi insanın yüzüne çarparak onunla hikmetini, kudretini, adaletini, kayyumiyetini, iradesini ve hatimiyetini pek zahir bir surette gösterdiği halde insan suretinde bir kısım ahmak şeytanlar ise o külli işaratı Rabbaniye'ye ve terbiye ilahiyeye karşı eblehane bir temerrütle mukabel edip diyorlar ki tabiattır, bir madenin tatlamasıdır, tesadüfidir. Güneşin harareti elektrikle çarpmasıdır ki Amerika'da beş saat bütün makinaları durdurmuş ve Kastamonu vilayeti cebinde ve havasında semayı kızartmış yangın sureti vermiş diye manasız hezeyanlar ediyorlar. Dalaletten gelen kapsız bir cehalet ve zındıkadan neşret eden çirkin bir temellüt sebebiyle bilmiyorlar ki esbab yalnız birer behanedirler, birer perdedirler. Dal gibi bir çam ağacının cihazatını dokunmak ve yetiştirmek için bir köy kadar yüz fabrika ve tezgah yerine küçücük çekirdeği gösterir. İşte bu ağaç bundan çıkmış diye saniyenin o çamdaki gösterdiği bin mucizatı inkar eder misilli? Bazı zahiri sebepleri ira eder. Halık'ın ihtiyar ve hikmetle işlenen pek büyük bir fiil rububiyetini hiçe indirir. Bazen gayet derin ve bilinmez ve çok ehemmiyetli bin cihette de hikmeti olan bir hakikate fenni bir nam takar. Güye o ile mahiyeti anlaşıldı, adileşti, hikmetsiz, manasız kaldı. İşte gel belaet ve hamakatın nihayetsiz derecelerine bak ki yüz sayfa ile tarif edilse ve hikmetleri beyan edilse ancak tamamıyla bilinecek derin ve geniş bir hakikat meçuleye meçhuleye bir nam takar malum bir şey gibi bu, bu der. Mesela güneşin bir maddesi elektrikle çarpmasıdır. Hem birer irade külliye ve birer ihtiyar ve birer hakimiyet-i neviyyenin ünvanları bulunan ve adetü namıyla yad edilen fıtri kanunların birisine hususi ve kastı bir hadise-i ruhumiyeti irca eder. O irca ile onun nisbetini irade-i ihtiyariyeden keser sonra tutar, tesadüfe, tabiata havale eder. Ebu Cehil'den ziyade muzaaf bir eçeliyet gösterir. Bir neferin veya bir taburun zaferli harbini bir nizam ve kanun askeriye isnat is edip kumandanından, padişahından, hükümetinden ve tasfi harekattan alakasını keser-i misilli adi bir divane olur. Hem meyveder bir ağacın bir çekirdekten icadı gibi bir tırnak kadar bir odun parçasından çok mucizatlı bir usta yüz okka muhtelif taamları, yüz arşın muhtelif umaşları yapsa, bir adam o odun parçasını gösterip dese bu işler tabi ve tesadüfi olarak bundan olmuş. O ustanın harika sanatlarını hünerlerini hiçe indirse ne derece bir hamakattir? Aynen öyle de. Yedinci soru. Bu hadise-i arziye, bu memleketin ahali İslamiyesine bakması ve onları hedef etmesi neyle anlaşılıyor? Ve neden Erzincan ve İzmir taraflarına daha ziyade ilişiyor? En yani cevap: bu hadise hem şiddetli kışta, hem karanlıklı gecede, hem dehşetli soğukta, hem Ramazan'ın hürmetini tutmayan bu memlekete mahsus olması hem tahribatından intibaha gelmediklerinden hafifçe gafilleri uyandırmak için o zenzelenin devam etmesi gibi çok emarelerin delaletiyle bu hadise ehli imanı hedef edip onlara bakıp namaza ve niyaza uyandırmak için sarsıyor ve kendisi de titriyor. Bir çare Erzincan gibi yerlerde daha ziyade sarsmasının iki meci var. Biri hataları az olmak cihetiyle temizlemek için acil edildi. İkincisi, o gibi yerlerde kuvvetli ve hakikatli iman muhafızları ve İslamiyet hamileri az veya tam mağlup olmak fırsatıyla Ehl-i orada tesirli bir merkez faaliyet tesisleri cihetiyle en evvel oraları tokatları ihtimali var. La yâlemul gâybe illallah. Gaybı Allah'tan başkası bilemez. Subhaneke lâ ilmelena illâ mâ